Şehit kelimesine örnek manası vermediniz, şahit manası verdiniz. Yani onları görüyordum manasını verdiniz. Bunu soracaktım. Niye? İkisi farklı farklı. İşte. Evet. Şey şimdi Bakara bu Bakara 143'te diyor ki Allahü Teala ve kedaile kijalnaakum ümmeten ve sultan. İşte böyle diyor. Sizi orta, yani merkezde bir ümmet yaptık. Li tekunu şehada ale'n nas. İnsanların insanlara şahitler olasınız çünkü ahirette birbirimize şahitlik de edeceğiz yani. Gördüklerimizi size Cenab-ı Hak bizi şahit tutacak. Ve bu, bu Rasul rasulun aleykum şehida bu burası da size şahit olsun denebilir. Şimdi Arapçada şehit bu arkadaşımız sorduğuna göre Arapça bildiği anlaşılıyor.